Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve sallallahu teala ala seyidil murselin Muhammed ve ali ali ve sahbi ecmaîn. İmam Gazali Hazretlerimizin Kavâidü'l Akaid isimli itikatla alakalı yazmış olduğu metnin kalan başlarından devam ediyoruz. Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin haber verdiği ...ölümden sonrasıyla ilgili haber verdiği e, münkernekir sorgu Ali e, kabir azabı e, gibi konuların hak olduğuna inanmadan bir insanın imanı kabul edilmez. Yani Müslüman sayılmaz diye açıkça metinde söyledi ki bu böylece kesindir. Maalesef günümüzde birçok, birçok demeyelim işte bir takım diyelim, e, İmam Hatip ve İlahiyat hocalarından dahi... Kabirdeki çorbusu hali, kabir azabını, buna keza kabir nimetini, hmm. Müttakiler için de nimet var tabi. Ondan sonra sıratı mizanı inkar edenler var. Bunlar aati kerimbeleri de inanmıyorlar. Hadis şerifleri geçtik ki nasıl geçeriz hadis şerifleri geçilir mi ama diyelim ki hadis hadi şerifleri efendim hmm. reddettiler. Ne âbu bu da tabi. dinden çıkmaktır. Hadi şerifler genel manada nasıl reddedilebilir? Ama ait reddetmek olucu. i kerimelerde Allah Teala bize Rasulüne havale etmiş, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Rasulüm rasul ne verdiyse onu alın. Ve manehak manufente, yasakladıklarından vazgeçin. Buyurmuş mu? Mantuk al heva. O keyfine gelen şekilde canın istediği gibi konuşmaz. Inhu illa vahyun Onun buyurdukları vahiydi Allah'tan bildiriliyor. Şimdi ahiretle ilgili meseleler gaybi ilimlerdir. Allahu Teala'nın bildirmediği bir şeyi nasıl kendiliğinden söyleyebilir? Madem ki bunları söylediği sabit olmuştur, sahih kaynaklarda mütevâtir olmuştur. Mana olarak bize kadar ulaşmıştır. 1400 küsur senedir hiçbir el-suret alimi bunları reddetmemiştir, cerh etmemiştir. E sen şimdi altına mantığına vurarak kıyas yaparak gözümle görmediğime İnanmam e, dersen, o zaman Allah'ı da gözünle görmüyorsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de görmedin gözünle. E belki o da gelmedi o zaman. Belki de hiç böyle birisi yaşamadı. Millet bunu çıkarttı. E öyle ya şimdi, mütevatir ne demek? Öyle şey olur mu? Canım geldi, yaşadı. E tamam, o buyurdukları da aynı yoldan geldi yani. Ha kendisinin varlığını inkar etmişsin. Ha buyurduklarını inkar etmişsin. Bu zat bütün bunları haber verdi sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hadisleri inkar eden, Kur'an'ı toptan inkar etmiş olur yani. Bütün Kur'an Rasulü'nden bahsediyor. Sallallahu teala, aleyhi ve sellem onun buyurduklarının e, hak olduğundan bahsediyor. Ona itaatın, Allah'a itaat olduğundan bahsediyor. Bütün ayet-i kerimelerde. Hal böyle olunca e, bu hususlara iman farzdır. Ölüm ötesi ile ilgili konularda eee... ...buyurduğu hadis-i şeriflerde e, ne varsa... ...bunlar haktır ve gerçektir. Aynı ile vakı olacaktır. E, ona bakarsan cennet de var gözümüz görmüyor. Cehennem de mevcut gözümüz görmüyor. Yani sen melekler var gözümüz görmüyor. Cinler var gözümüz görmüyor. Ya bunlar hep ayetle Kur'an'la sabit. Hadis-i şerifleri kabul etmiyorsan da ayette olanlarda sen aynı kafaya gidersen... ...Kur'an'ı da inkar ediyorsun. Gözümle görmediğim, aklımın almadığı, bir de Hayrettin Karaban denen adam bir de zurnaya bir delik daha açtı. Tambura bir name daha ilave etti. O da dedi ki, kameraya çekilemeyen. Çünkü dedi, kabir azabı, münker negir suali falan böyle hadisleri falan milleti okumayın. Niye? E çünkü dedi, efendim bir kaset koyarlar, kamera koyarlar yerleştirirler. Ölü mezara gömülürken taze ölü. üstünü kapatırlar. Sonradan da bir zaman sonra kamerayı çeker alırlar. Kaset boş çıkar. Milleti güldürürsünüz diyor. Yani körmedin şeye inanmayı geçtik. Bir de kasete çekilemiyorsa belki adamın bir orada bir şey gösterdi Allah keşfini açtı. Yok onu da boş ver. E niye? E çünkü kasete çekmesi lazım. Varsa kasete çekilmesi lazım. Kasete çekilmiyorsa demek ki yoktu. Böyle bir adam bu adam hocaların hocası olmuş. Türkiye'deki şu andaki İlahiyat ve İmam Hatip Camiası'nın ekseriyetini oradan okuyanların çoğunu etkilemiş bir adam. Bu adam bu kadar itikadı bozuk olursa... Yani şu İmam Gazali'ye bak, Hüccetül İslam 5. asrın müceddidi. Bütün ulema evliya aynı minval üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Yeter ki kaynaklar sahip kaynak olsun. E şimdi kabir azabı sayık kaynaklarda yok mu? Münker şu hali Bukhari, Müslüm'de yok mu? Kütüb-i Sitte'de, Kütüb-i Tisad'de yok mu? E var. E daha ne kaldı? Aklım er ermesi lazım. Yetmez, gözümün görmesi lazım. Yetmez, kameraya da çekilebilmesi lazım. Kamerada görüntülenemezse bunları konuşmayalım. E Allah Allah! Allah-u Teala göklerden yerlerde ne acayip şeyler Kuran'da beyan ediyor. E, çoğunu gözümüz görmüyor. Hamileyi arştan bahsediyor, arştan bahsediyor, kürsiden bahsediyor, arşı taşıyan meleklerden bahsediyor. Bütün Kur'an bunları mı? Ölüm meleğinden bahsediyor, ona yardım eden meleklerden bahsediyor. O onların e, canını çıkarırken adamın suratına, kıçına, ev ile çevirip darbe vurduklarından bahsediyor. Ayet ya! Vücum, yüzlerine vuruyorlar ve edbarom dübül. Dübül neresi? Makatlar işte. Bir suratına vuruyor, bir çeviriyor, dübürlerine vuruyor diyor. Ayet bu. Hangi gavurun, hangi fasığın, hangi zındığın yanında ölürken otursan yüzüne darbe geldiğini görebilirsin. Hangi kamera onun çevirmişler kıçına vurmuşlar sopayı ateşten kamçıları ayette buyurulan bu meselede hangi kamera çekebilir bunu ya? Sen hadisten bahsediyorsun. Bu ayetler ne olacak? Kur'an ne olacak? E desene Kur'an'a da inanmıyorum. Kur'an'a inanmıyorum diyemeyince gavur olduğu anlaşmasın diye Bu adamlar işte yandan belden dolanıyorlar. E efendim işte bu hadisleri anlatmamak lazım. O zaman Kur'an'ı da anlatmamak lazım. Kur'an'da bu daha acayip net ifadeler var. Hiç yani gözle görülmeyecek şeyleri anlatıyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Gök gürlemesinin melekle olduğunu söylüyor, bütün meleklerin gök korktuğunu tespit ettiğini söylüyor. Sen duyuyor musun meleklerin tespit sesini? Rahat denen görüyor musun bu kadar? Gök gülüyor, şimşek çakıyor. E, bu Rahat suresi var Kur'an'da. Yani hangisini sen müşahede ediyorsun gözünden de konuşuyorsun ya? Onun için bunlara sahih hadislerde çünkü manem mütevatir olarak gelmişler. Bunlar ahiretle ilgili, ölüm ötesiyle ilgili perzah aleminle ilgili meselelere inanmayanın imanı kabul olunmaz buyuruyor. Esas meselemiz birkaç hafta ders de bu gidiyor. Şimdi ben tabii şehlerden de yararlanıyorum. Özellikle Seyyid Murtaza Zebidi çok büyük e, allamedir, hem muaddistir, hem lügatçıdır. Tacül ül Arus gibi Arap'ın en büyük lügatını yazmış. Efendim İhyaül-ü de şer etmiş ithafı. Kavadül Akadid'in de dolayısıyla şerini yapmış. Ee, Osmanlı e, uleması, meşayihe çok tazim ı ederler ona. Padişahlarımız çok hürmet ederler ona. Hatta ikinci 2.Abdülhamid değil. 1. Abdülhamid yani diye hatırlıyorum. O çok büyük zat. Beylerbe'deki camiyi yaptıran Sirkeci'de türbesi var. Mutlaka ziyaret edilmesi lazım. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadem şerifi var. Mübarek Ayağının iz yaptığı orjinal. Ona Kıyasla yapılanlar orjinali orada. Efendim Hücre kasıydesi size beyan etmiştim. Onu Allah inşaat etmeyi ona nasip etmiş. Ravza-i üstünde, Hücre-i Saadet'in üstünde şu anda bile onun beyitleri yazılı duruyor. Ve abiler bir kısmını kapatmış. Peygamberimize metedenleri kapatmışlar. Allah'a metedenleri bırakmışlar. Ee, kabartmalı yazı. Bazen üzerine levha koymuşlar. Ee, şu anda da efendim sallallahu aleyhi ve sellemin, Kabri i şerifin üstünde 1. Hatîmet'in beyitleri var. Düşünsene bu kadar olamaevliya gelmiş geçmiş 1400 senedir. Ee, Birinci Abdülhamid sultanımızın şiirleri nasip olmuş oraya. Ki Osmanlı gitti etti, hala da oturuyor yani. Bu kadar Vehhabi rejimi bile Allah onlara bile efendim, onu kazıtma e, fırsatı vermemiş. Kurban oldu bundan sonra da nasip etmesine amin. Ee, Birinci Abdülhamid de bu İmam Zebidi'den icazetlidir. Mektuplar ondan icazet istemiş, hadis icazetinde. O da ona icazet veriyor. İmam Zebidi çok büyük bir zat. Şimdi onun şerhinden geçen dersten işte vakit şey olmuyor. Ee, bir saati geçmeyeyim istiyorum. Hatta 45 dakika yapayım istiyorum. E, fakat işte konu konuyu açıyor. Dolayısıyla bu meseleler e, kolay anlaşılacak işler değil. İman kulağıyla dinleyen, iman aklıyla e, anlayan efendim kolay anlar. Ama malumat çoktur. Bu itibarla e, kabir azabından bahsedilen ders metin olarak bitti. Bugünkü derste mizandan bahsedilecek metin itibariyle. Onun onda şerhi var. Ama şunları da söyleyeyim. Belki Allah ömür verir vermez bilmiyorum. İleriki ak akayet dersleri çok kitaptan yapacağımı size beyan etmiştim. Nasip olursa bu hakaat ak derslerini hiç bitirmeyeceğim ama ehl itikadı Sünnet Şu anda önüme gelmişken söyleyeyim. İleriki kitaplarda da tabi tafsirat gelebilir. Şimdi kabir hikmeti nedir? Yani allah Teala bunu ne sebeple yapacak? Adam ölmüş ama ruhuna da azap edecek. O tabi bedendeki bazı cüzler de onu idrak edecek. Bazı parçalarda o acıyı duyacak. Esas azap ruhadır. Bedende onu tadıyor. Ondan nasip alıyor yani. Ehli Sünnet'in icma ve ittifakı bu görüştedir. Cumhuru bu görüştedir. Çünkü allah Teala kulların dünyada gizledikleri Şu i̇şte münafıksa kâfirliğini gizliyor, Müslüman geçiniyor. Belki de sarıklı cübbeli gezen münafık da var tabii ki. Belki de değil illaki var. E, Kâfir midir, mü'min midir, Allah tahta -ta bulunmuş mu veya isyan etmiş, bunu açığa çıkaracak. Mahşerde zaten çıkaracak ama mahşere bırakmadan, daha dünya ile ahiret arasında geçit ve köprü vazifesi gören berzah Alem dediğimiz, o noktada da çıkaracak. Bu itibarla, e, böylece dostlarıyla, salih kullarıyla velîleriyle meleklere karşı iftihar edecek. E kabirde ne acayip e, sabit el e, efendim Diyarbakır yöresinde doğu, Güneydoğu'da, Doğu'da Şeyh Musa Hazretleri denen Şeyh Musa Zuli, radıyallahu Radıyallâh'ın Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin teyzesinin oğludur, büyük velidir. Abdülkadir Geylani de ona çok hürmet ederdi. E, tazım ederdi. Efendim e, o zat mesela Kabirde namaz kılanlar, kabirler, işte Emir Bukhara Hazretleri inşallah türbesi yakında açılacak, Fatih'teki işte kabire konulduktan sonra salavat getirdiğini herkes duymuş. E şimdi bu gibi işler oluyor. Mevla bunlara niye müsaade ediyor? İşte meleklerine gösteriyor. Ne dostlarım var, ne salih kullarım var. Veyahut işte kimisi namazla abdestle Hacı Hoca'ya ge geçiniyor. Ta mahşere çıkmadan evvel ta kabirde ilk durakta, ilk basamakta rezil olacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu zat hakkında ne dersen? ha böyle yapacak. La edri. Bilmiyorum. E nasıl bilmiyorsun ya? Bu kadar hacca gittin, ömreye gittin. Ya münafıkta gidiyor. Onun için rezil olsunlar diye bunu önden e, beyan edecek. E, şimdi, kabir azab dediğimiz esasen dünya ile ahiret arasındaki ortada bulunan bir geçit, e, geçiş e, alemi Bu berzah deniyor buna berzah. Yani köprü böyle geçiş sağlayan bir efendim. nokta iki taraf arasında yani dünya ile ahiret arasında esas azap oraya mütealliktir. Ama kabir deniyor. Kabir neresi? Kabir dünyadadır. Herkesin kabri dünyadadır. Ahirette değil ki kabir. Toprağı kazıyorsun, gömüyorsun. Toprak nerenin toprağı? İşte Edirne kapını, işte Kozlu'nun tozluğunun eni burası dünya. Niye kabir azabı deniyor? Çünkü e, ekseriyetle insanlar gömülüyor, gömüldüğü için kabir'e bedeni kabire gömüldüğü için ruhunun da bedeniyle iltisarkı irtibatı olduğu için azap ruhay berzak alamında yapılıyor olsa da bedene de onun bedendeki bazı cüzlere de acısı tattırıldığı için e, bu kabire izafe ediliyor, nispet ediliyor kabir azabı deniyor. Yoksa mesela e, Allah Teala bir ölüye azap etmek istediği zaman E, ona azap edebilir mi? Ede, edebilir. Peki kabrinde gömülü olma şartı var mı? E, yok. E, çünkü bazılarını yakıyorlar. Şu anda Budistler, Budistler birçok e, ülkede efendim, Asya ülkelerinde ve bir yerlerde falan e, insanları yakıyorlar cesetlerini. Hindistan'da da var öyle. E, o adamın kabri yok ki. Tüylerini zaten ırmağa atıyorlar, dereye atıyorlar, küllerini savuruyorlar, bir şeyler ediyorlar. E şimdi o onun bedeni kabirde değil. Ona azap etmek istese ki, ki ediyor efem cahfillere. Burada kabir söz konusu mu azab olması için? Değil. Kabir'e konulmasa da veya boğulmuş balıklara yem olmuş veya e, aslanlar can kaplanlar parçalamışlar de, şeyde ormanda böyle de var. Kitmiş onların karnına yani bir şeysi yok ki ortada. Neresini kabir'e koyacaksın? Dolayısıyla kabir azabı denince, sen kabir yoksa azap yok zannetme. Ee, kabire konulmasa da bir ölünün cesedi, allah Teala kime azap edecekse eder. Çünkü neden? Ruh ölmüyor ki. Bütün mesele ruhu anlamak. Yani ruhun tafsilatını anlayamayız da, bize o kadar ilim verilmediğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz beyan ediyor. Ruhun mahiyetini ve künhünü, hakikatini anlayamayız. Ama e, şu, bazı meseleleri ayet ve hadisten anlıyoruz ki, bunlardan biri de ruhun ölmediğidir. E çünkü azap nasıl olacak? E, ruh da ölse ölü duymaz ki, hissetmez. Onun için azap ruhadır. E, nimet de ruhadır. E, keyif de ruhadır ama bedenle nesi var? E, kabirde yatan cesediyle veya e, yanan, evendim yenilen, yutulan ne olursa olsun onu da mutlaka kuyruk sokumundaki bir parçayı çürütmeyeceğini Allah-u Teala ediyor. Hadis-i Şerif ile bunu bildirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları, Allah'ın beyanlarıdır. Rasulullah ne bilecek? Her insanda bir kuyruk sokumda bir hücre var, küçücük, o hücrenin çürümeyeceğini. E, nereden bilecek sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın bildirmesi yani? Sahih hadis de geçiyor. Şimdi, bu ehl Sünnet ittifakıyla e, ölüye yapılan azap diyelim, daha doğru olsun. Yani kabir azabı derken maksat neymiş? Ölüye yani, e, efendim, ruhun bedenden ayrılmasıyla ölüm tahakkuk ediyor. E, bu, bu azap e, hem ruha hem bedene. Ama asıl ruha tabi, ama beden de bunu hissediyormuş, hissediyor. Ehl-i Hüsnettin e, ittifakı e, böylecedir. E, bazı ulema şöyle de demişlerdir, yani ruh bedene iade oluyor. E zaten kabir sorgusu halinde ya da oluyor hani cevap versin diye, çünkü diliyle konuşacak. Efendim veya bir cüzüne, geçen derslerde onu anlattım. Bedenin tümüne değil, işte beyin gibi, akıl gibi, kalp gibi, neyse idrak, his ve duyu noktasına, merkezine ruh iade edilince, o zaten acıyı duyan da orası olduğuna göre bu tahakkuk ediyor. Ee, yine bu noktada e, bazılarının azabı daim oluyor. Yani sürekli. Tahmahşere çıkana kadar mahşerde zaten e, hepten yandı zaten o kişiler. Kabirde azabı daim olanlar. Bunlar kimlerdir? Kafirlerdir. Kafirlerin azabı e, hiç kesilmez. Cehennemde de inkıta uğramayacak. E, kabirde de inkıta uğramayacak. Dolayısıyla efendim kafirlere kabir azabı var mıdır? Olmaz olur mu? Var. Ha terazi mizan kurulmayacak mahşerde onlara. Neden? Ee, mizanın iki kefesi var. Bunların sağ tarafı yok ki. Yani sevap tarafı olmadığından konuşuyor. O ayrı bir şey. Mizandaki konu ayrı bir şey. Ama kabir azabı var. Esas onlara var. Bir kısım azap da e, efendim e, munkatadır. Yani inkıta uğra. Cuma gecesi kesilir. Cuma gününü hürmette kesilir. Kabristana bir birisi gelir, 11 İhlas okur, şabunu hediye eder kesilir. Kabristan'a bir ziyaret yaptı, yandan geçerken Fatiha okur hediye eder kesilir. İşte efendimiz bir salavat-ı şerif, Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi sallim. Salavat-ı okur, hediye eder. Bir salavatlan kesilir. Yani o kadar ölüye dağıtılır. sevabı dağıtmakla bitmez mesela bu çok büyük iş bunlar. Bunlar da ayrı konular tabi, bunları da e, bazı derslerde de yapacağız. O, onca müslümanların azabı kesilir. Berat gecesi kesilir. İşte bayram gecesi, bayram günü kesilir. İşte efendim... Bu konuda muhtelif rivahatler mevcuttur. Ondan sonra birisi sadaka verir, ruhuna bağışlar. E, veyahut borcu vardır, rehin alınır. E, birisi borcunu öder onun, kulaklarından böylece sıyımış olur, rehin bağları çözülür. Bunlar, Müslümanlar hakkında e, geçerli olan şeylerdir. Evet. E buna keza, e, yine itikad edilmesi ve اَجِبُوا اُعْتِقَادُوا Yani, bunu, bu okudukları bir şeyde aramayın. Kavallet-i metninden dinleyen var mı bilmiyorum hiç. Bir kişi de heves edip de metninden dinliyor mudur, onu bilmiyorum ama. Bunlar, yani şehlerden okuyorum. Yine inanılması gereken hususlardan biri, kabir e, azabı gibi kabir ni'meti de haktır. Naimul kabr, kabir nimeti. Yani ne demek? Eee müjdesi mükafatları. Çünkü bolca naslar vardır, deliller vardır. Eee hadis-i şerifler vardır. Çok. Zaten el kabru min mahrabu'l cennati ve hufru'l min hufar'in iran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir ravza olacak ya cehennem çukurundan bir hufra olacak. E zaten cennet bahçesi olduğu mudda ne demek? Bu işte nimete en ziyade delalet eden eee hadis-i şeriflerden biridir. Ondan sonra e, ayetlerde de var yani, daha ölürken cennet müjdeleri gelmesi bu kabirde bu cennet müjdesini alan adam kabirde de nimet olmaz mı? E, zaten yine Buhari hadisinde اِذَا مَا تَهَدُكُمْ عُرِضَٓا اَلَيْمَ قَعْدُوا بِالْغَدَاتِ biriniz öldüğü zaman e, ahirette gideceği yer e, ona sabah akşam gösteriyor. Bak her sabah akşam pencere açılıyor. Ayet bu. En-nâr ve oradûnâ alâhûdûven ve âşî'e. Yani bu konuda ayet var demek istiyorum. Firavun hanedanına sabah akşam cehennem gösteriliyor diyor. Bak sabah akşam. Hadis-i evde ne buyuruyor? Her öğlene sabah akşam gideceği yer, yani bedeniyle ruhu yeniden birleşip mahşere kalktıktan sonra gideceği yer gösterilir. İnkâne min ehli cennet, fe min ehli cenneti ve inkâne min ehli nâri Cennetlikse cennetteki yeri gösterilir, cehennemlikse cehennemde gideceği dereke ona arz edilir. E bu ne büyük bir azap. Veyahut da cennetteki gideceği yeri görenen ne bu kadar nimet var. Adam evet, hayatımda e, mahşere kalktıktan sonra bu nimetlere efendim kavuşacağım diye. Zaten başka nimetler üzülmüyor ki. Bu, bu Sabah akşam o cennetteki yerini bile görmesi bir adamın başka nimet gerekmez. Nerede kaldı ki tabi başka ruhlarıyla ilgili e, e, nimetleri de var. Ondan sonra efendim. Bu metin müminlerine de mahsus değil. Yani geçmiş ümmetlerin müminleri de kabir azabı onlara da var. Kabir nimeti onlara da var. Onların müminlerine de var. Efendim, kabir azabı onların kafirlerine de var. Dolayısıyla. Eee. Diyelim bir adamın delirmiş bulamış alzheimer olmuş bilmem ne aklı zahil olmuş kaybolmuş gitmiş falan kaç sene üç sene beş sene on sene veya birkaç ay kala veya bir hafta kala mesele değil bu adam böyle ölmüş bunun durumu ne olacak ya bunun durumu ne olacak olur mu Ya bu zaten aklı ki bu ne anlar ölürken akılsız gitti yani son zamanında aklı başında değildi yani bunu e, anlamayacak ne var Nereye bakılır aklı kaybolmadan evvelki haline bakılır. Yani aklı başındayken kafir miydi mümin miydi? İtaatkâr mıydı, isyankar mıydı? Yani o muteber. Ona göre kabirde, berzak aleminde e, muamele görecektir. Ondan sonra e, kabirde cennetten bir pencere açılması, kabrin mettel basar, göz görül, gördüğü kadar uzun şekilde genişlenmesi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde cenaze namazında okuduğu dualarda mezar başında yaptığı dualarda geçiyor bu. Allahu Allah Allah teala Allah, aleyhi ve selim makamu, Allahu, Allahu vesse alaihi mudhalahu. Bu hadiste geçiyor. Allahu ya Allahu vesse genişet, alaihi ona mudhalahu, kileceği yeri genişet. Ama sen bir metre iki metre kazmışsın. Eni iki metre olan kabir bile yoktur yani. Boyu vardır da eni iki metre bile nerede bulacaksın? En nasıl geniş olacak bir metre bir buçuk metre? Ama geniş ettir. Demek ki burada e, bizim görmediğimiz hususlar vardır. Ve Düzü'yle konuklanmasını e, güzel et. Yani ona ikram et. Onu iyi ağırla. Ya Bunlar hadis-i şerifte geçen e, cenaze dualarıdır. Sahih hadisler de var. Ondan sonra e, kabrine kandil konur. Kandil derken işte eskiden fitilli e, zeytinyağı ile falan yağ fitil tutuşan ışık veren kandil onlara deniyor esasen ceryanlara burada. Cery elektrikle olansını kandil denmez. Efendim ama işte cennetten gelen bir kandil. Onun nuru onun parlattığı alan elektriği aydınlattığı şeye benzer mi yani? Ondan sonra kabri e, rahmetle dolar, reyhanla dolar. Reyhan biliyorsunuz çok güzel hoş kokulu bir çiçek. Ondan sonra e, efendim Bunlar hep hadis şeriflerde, dualarda var. Eee şeydir. Kur'an-ı Kerim'de de var. "En me'ke'l mukarrabîn, ferahun, reyhanun ve cennetü'n aîn." Ta ölü, ölürken can boğazına dayanmış muhtazar bir adamın diyor. "Ve ne ekrabu ileyhim minkum melâk la tubsirûn." Biz o ölen adama sizden daha yakınız ama siz görmüyorsunuz. Ece görmüyorsun. Kamera çekiyor mu Allah'ın yakınlığını Eğer e, kamerada çıkmaz. Sonra arkadaşlar böyle şeyleri konuşmayalım. Şu hayretin karaman kafasını görüyor musun? Siz göremezsiniz buyuruyor. Femmankanmelmukarmin yani birkaç ay sonra da ne buyuruyor? Eğer mukarreplerden seni yani Allah'a ziyade manen yakın kılınan dostlardansa, velilerdense, sıddıklardan, şehitlerden, salihlerdense feravhün rahatlıklar huzurlar rayhanun rayhan tabiatı ahiretin rayhanı berzec alemi de ahirettendir o noktada dünyanın bahçelerindeki rayhanlara benzemez ama Medine'de çok güzel rehan oluyor Allah Allah. Nasıl kokuyor nasıl kokuyor Medine'nin bahçeleri. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi. Ben de yani bir bahçede bana da verdiler. Nasıl bir kokusu var ya. Rayhan ve cennetuni hayim nimetlerle dolu cennet. Ölür ölmez hakiki cennete gitmiyor ki. Bedeniyle ruhu birleştikten sonra kabirden kalkacak. Mahşer gününde ancak orada da işte hesap var, salat var, mizam var falan ki tehlikeli geçitlerden sonra cennete gidecek. Ama ölür ölmez diyor huzur var, rahatlık var, reyhan var. Bak nimetlerle dolu cennet var. Bu neden bahsediyor? Yani ölümden sonra başlayan süreçte kabir Den başlayıp da işte hakiki cennete girene kadar e, bir nimetlere e, mazhariyet burada konu ediliyor. Ondan sonra cennet bahçelerinden bir bahçe işte yapılması var. Efendim e, bunlar ehl sünnet ulemasına göre hakikat midir mecaz mıdır? Şimdi mutezile böyle şeylerde işte mutezile kafası kapladı bu ilahiyatları ve mahdipleri. Eee Muhteşte kafası ne demem? Mecazdır, mecazdır işte. Şu şundan kinaye, bu bundan inaye. E neymiş o yani? İşte adam rahat uyurmuş, huzurlu olurmuş. Yoksa böyle kandil e, yanmazmış, e, mezarı rayhan dolmazmış, işte cennetteki yerini görmezmiş. Ya nasıl oluyor? ayet hadis hadisi var. Ehl-i sünnet ne diyor? allah teala bunu yapman kadir midir? Kadirdir. Her şeye gücü yeter mi? Yeter. Yapacağını da vaat ediyor mu vaat ediyor. E bunun gerçek olduğuna inanmaktan başka bir çare yoksa bunu niye mecaz hamlediyorsun? Mecaz demek aslında öyle değil de başka bir manadan tabir edilirken böyle tabir edilmiş. E bu Mecaz anlama bunu hamletmek, yormak hakikati inkardır ya. Ayet-i inkardır ya. Cehennem gösteriliyor diyor Firavun hanedanına, Firavun'a. Efendim, sabah akşam gidecekleri cehennem gösteriliyor diyor. Bu ne esin mecaz olacak? Kelimeler tek tek ortada. En naru, ateş, cehennem, ne arz. Arz etmek, sunmak. Gösteri. Kur'an'da geçen kelime ne? Arapçası, arz. Şu anda da Türkçe'de arz talep meselesi diyorsunuz mesela. Arz ediliyor. Sunuluyor yani. Hale ya, ateşe, ateş arz oluyorlar. Ateş onlara gösteriliyor. Hudüven her bir her bir sabah ve ayşeyen her bir akşam. İstikinden sonrasına deniyorum. Sen daha bunun, bu ad, yok böyle onları ölmüş gitmiş, onlar cehennemi nasıl görecekler? Ya ruh ölmemiş diyoruz sana, yavrun da ruhu diri, Müslüman da ruhu diri, ruh ölmüyor ki. Ne anlamaz otamsın ya? Anlamayanlara söylüyorum size, söylemiyorum yani. Bunlar el göre hakikattir. ...haktır ve gerçektir. Asla e, bu konuda tereddüde mahal yoktur. Şüpheye mecal yoktur. E, yine itikad edilmesi gereken meseleler. Şimdi bunlar metinde yok, çok bilindiği için... ...Imam Hıza Hazretleri özel konulara temas etmiş. Ama işte, her şeyin tafsilatı var. E, arada İmam Zebidi Hazretleri bunları... ve Şuna da inanmak farzdır, şarttır. Yani Müslüman olmanın gereğidir. Yoksa adam Müslüman sayılmaz. Ennel hak, öldükten sonra dirilmek haktır. E şimdi yine aynı kafa, işte Yaşar Nuri'lerin kafası, o kafası, bu kafası beden dirilmeyecek. Ya beden dirilmeyecek diyen Müslüman olabilir mi? Bütün Kur'an-ı Kerim, hemen 18 ayette sırf kafirlerin sözlerini anlatırken, naklederken, onları reddederken, cevap verirken, Kur'an-ı Kerim'de اَيْذَا كُلْنَ اَعْزَامًا وَرُفَاتًا 18 yerde hemen hemen bu geçiyor. E, farklı kelimelerle. Yani e, Yasin'de bile geçiyor. Men yuhil azame. ve e, Almış eline e, ölünün mezardan çıkartmış kemiklerini veya açığa çıkan bir kemikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına dikilmiş e, işte e, Mekke'nin müşriklerinden biri böyle ufalıyor. Bak diyor böyle diyor kemik yani o kemik aslında ufalanmaz da çürüyünce elinde de alsam böyle dağılmış. Bu çürümüş dağılan kemikleri kim diriltebilir diyor. E bak, kemikten bahsediyor. Ruhun kemiği yok ki. Ruhun iliği yok ki. Ruhun damarı yok ki. Sinir yok ki. Ruh manevidir. Latif bir cisimdir. göze görünmez. Kemik iskeletle ilgili bir e, terimdir. E, kim diriltebilir bu kemiği diyor. Ne inkar ediyor? Kemik indirilmesini inkar ediyor. Şene bu cehal mi olmak istiyorsun? Kul Habibimi söyle ki yuhî elle diyen şaib öyle mi? İlk sefer bu kemik hiç yoktu. Yokken anasının karnında bu bu eti bu kemiği yaratan? Bütün e annemizin karnında oldu bu. Annemizin babamızın suyundan. E kim bunu anne karnında çocuk doğduğu zaman kemikli doğuyor. Kemiksiz doğmuyor ki. Doğduktan sonra kemikler oluşmuyor ki. Ana rahminde kemikler oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bunlar hepsini beyan ediyor. Değil mi? Fekesse ünler lehmen bir de kemikleri et giydirdik diyor. İnsanın, insanın ceninin anne karnındaki rahmindeki atvarını, evrelerini e, beyan ediyor Kur'an-ı Kerim. E bu kemik bedenle ilgili bir şey. E bunu ilk başta kim yarattı? Anası karnında bunu kemik verdi. O suyu kemiğe kim çevirdi? Sudan kemik olur mu ya? E ben yarattım diyor, e kim onu baştan e, e, dirittiyse, hayat verdiyse, ruh verdiyse, can verdiyse, et verdiyse, kemik verdiyse o diriltecek. Bunda ne zorluk var bunu anlamakta? Allah'a zaten zorluk, kolaylık, Celle celalı nispet edilemez. Hiçbir şey ona zor gelmez ama bunu anlamakta ne zorluk var? E görüyorsun gözünden işte kendi çocuğun olmadı mı, torunumuz bile oldu da görmedik mi? Nasıl efendim doğar doğdu efendim etiyle kemiğiyle e bunu kim yarattı? Kim yaptı bunu? Anne karnında kimin eli uzandı oraya? E zaten dışarıda yapsınlar yapabiliyorlarsa bir ne et kemik versinler hadi bakalım. Anne karnı bırak dışarı bu kadar aletleri var, edebatları var. Bütün dünyada Tıp ilerlemiş, bilmem ne, safsataları söyleniyor ya. Hadi dışarıda bir, bir cenin üresine, bir canlandırsa bakalım. Kemik et versin, görelim. E o zaman benim yeniden dirilteceğimden nasıl şüphe buyuruyor. Dolayısıyla, diriltme haktır ama işte benim ruhlar e, muhatap olacak, bedenim burada şey olmayacak, ne alakası var? Buradaki ehl sünnetin itikadı, ehl Sünnet derken Müslümanın itikadı yani, bunu, bunu buna inanmayan zaten ehl-i Sünnet'i bırak, Müslüman da olamaz. O da nedir? Bütün asli cüzleri ihya edilecek. Asli cüzleri ne demek? Dünyaya geldiğinden, hangi cüzlerle, parçalarla vücudunda geldi? Ahir ömrüne kadar, 100 yaşına mı yaşadı, 80 mi yaşadı, 60 mı 50 mi, 10 yaşına, 5 yaşına, ölen de var tabi. Eee... Ha, son yaşına kadar, son nefesine kadar bir insan herkesin kendine göre yani tabii herkesin ömrü eceli bir değil. İlk var edildiğinden son nefesine kadar hangi cüzleri vardı Aslı cüzleri yani hücreleri işte ne bileyim eti, kemiği, derisi... E, kilosu, damarı, siniri, beyni, kalbi, ciheri, neyse herkesin böbreği, pankreası falan bütün tafsilatıyla hepimizde var bunlar. Asli cüzler yani ilk yaratılıştan Allah'ımızın halk ettiği parçalar. Bu parçaların hepsi canlandırılacak. Bu husuzda ayet kelimeler kerimeler varid olmuştur. ayet Ayetler vardır. Eserler dediği hadis-i şerifler Ondan sonra ulemanın beyanları var. Bunların hemen hemen hiçbirinde tevile ihtimal söz konusu değil. Yani yoruma açık değil. Yoruma açık değil ne demek yani? Mecaza hamledilemez. Kinaya var denemez yani. Çünkü neden mesela ne buyuruyor? Bela kadirine ala nüseviye benaneh. Biz insanın parmak uçlarını ki biliyorsunuz parmak izi denen olay 8 milyar dünyada insan varsa hiçbirinin parmak izi birbirine benzemiyor. Yani her yarattığının parmak izini değişik yapma kudretinde ve yapmış. Yapmış yani. Kudreti her şeye yeter ama her şeye halkı tealluk etmez mesela. Her şeye gücü yeter ama her şeyi yaratmıyor. Dilediğini yaratıyor. Ama burada bunu yaratmış yapmış yani. Şu anda bil fiil parmak izinden polis bile emniyetler parmak izi üzerinden gidiyor. Çünkü neden? Ya 8 milyarda bir kişi de aynı parmak izi olur da o, o suçluyken bunu suçlu yaparız adam hapse atarız bilmem ne. Vebale girmeyelim diye bir konu var mı? Yok. Çünkü neden? Hiçbirinin parmak izi birbirini tutmuyor. Bu kesin. Yani Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onun parmak izlerine kadar, parmak uçlarına kadar yeniden tesviye etmeye, düzeltmeye, düzenlemeye yani diriltirken ''Kadiriz'' diyor. E şimdi bunu neresini tevil Seni diriltiyor, elini, kolunu, elini, parmağını, parmağının ucunu, parmağının izine kadar söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? On sonra Kaf Suresi'ne buyuruyor. اَيْزَا مِتْنَا وَكُنْنَا تُرَابَلْ ذَلْكَ رَجُهُمْ Biz ölünce, toprak olunca, yeniden diriltilecekmişiz bu Muhammed'in dediğine bakarsan sallallahu aleyhi ve sellem haşe ediyorlar. Bu ne uzak bir ihtimalli bir dönüştür, geri dönüştür yani. Yeniden e, hayata rucu. Ne uzak bir, bir dönüş bu ya, böyle bir şey düşünülebilir mi dediler. E ne cevap veriyor peşine şimdi? قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كُتَابٌ hafiz. Habibim, toprağa gömüldükleri zaman veya her türlü toprağa gidiyor, oradan balığa gidiyor. Balık adamın karnına gidiyor, adam toprağa gidiyor, gidiyor, her şey dönüşüyor, ediyor. Dağdaki, denizdeki, havadaki kuşundan tut, hepsi bir gün aşağı iniyor. Yani en nihayetinde ona akbabalar üşüşüyor, o onu yiyor, o onu yiyor, yeni başka suyu, hepsini toprak yiyor. Sonunda gübre oluyor yani. Devri daim. Toprak onlardan nerelerini eksiltti, hangi cüzlerini çürüttü, hangi cüzlerini, parçalarını öğüttü, Biz bildik. Biliyoruz da buyurmuyor ya. Ta yaratmadan evvel ne zaman ölecek, nerede ölecek, nereye gömülecek veya gömülemeyecek, kabir nasip olacak, olmayacak, o parçaları hangi toprağa gidecek. Biz bildik diyor. Bildik. Alimna bildik. Kesin bildik diyor. Kat muhakkak. Alimna. Biz bildik bunu. Bilecek değiliz. Bilmediğimiz bir şey sonradan öğrenecek değiliz. Sen ne konuşuyorsun? Ve indenâ. Bizim katımızda manevi nezdimizde var. Kitabın bir kitap. Büyük kitap. O neydi? Levh-i Mahfuz. hafiz Mahfuz. Şeytanların e, değiştirmesinden korunmuş. hafiz da koruyucu kitap. Neyi koruyor? E, ne yazdıysam ona diyor. E, bütün ilimler, bilgiler bir muhafaza ediyor. Nasıl ki sen harddiske e, yüklüyorsun, bilgisayarın haznesini alıyorsun. Yedekleme deposuna koyuyorsun, tarabayta yüklüyorsun bilmem ne. Orada o belgeleri bilmem ne dosyaları muhafaza ediyor. E bizim öyle bir kitabımız var ki diyor her şeyi muhafaza ediyor. Çünkü neden? İlmezeliğimizdekilerden oraya yazdığımızı yazdık. E şimdi e Cübbeli Ahmet ne zaman ölecek? Nerede gömülecek? Çürüyecek mi? Çürümeyecek mi? Çürüyecekse efendim çürümeyen insan da var ben onlardan olabilir miyim? Olacağımı pek tahmin etmiyorum. Ama belki düzgün bir adam olurum ölmeden evvel. Ne biliyorsun? Çıkmayan candan ümit geçirilmez. Cübbeli bozuk adam diye sonuna kadar bozuk gidecek anlamına gelmiyor yani. Belki iyi bir adam olurum canım. Belki şehit olurum. E şehitlerde çürümeme müjdesi var. Mesela diyorum yani. ha Sizde de var aynı. Bende ne kadar olanak var? Sizde de aynı olanak var yani. Hiç kimsenin ihtimali efendim yüzde E, yüzdesi fazla değil. Şimdi Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar müstesna. Onlar belli. Yani Allah Teala efendim onlara fevkat teceli sahnesi, onlar belli. insanlar var ama bizim gibiler ortalama müslüman vasat e, bizim de iyi olma sonumuzun iyi gitmesi ihtimalimiz var. Niye ümiti keselim ki? E şimdi kabirde bu çürürse efendim e, parçaları parçaları Kaç ayda çürüyecek? Hangi toprağa gömüldüğüne de bağlı. Bazı toprak çabuk eritir. Bazı toprak soğuk yerlerde geç çürüme olur. Ondan sonra e, kaç kilo gömülecek? 50 kilo mu? 100 kilo mu? Misal. E, o parçaları toprakta ne, ne kadar zaman içinde efendim, öğütülecek? Hani açıyorsun mezarı bir şey yok. Kemik bile yok ya. Bazı mezarlarda kemiği bile eritmiş. E şimdi bunların hepsi... Şahıs şahıs, erkek, kadın, adam, efendim, Müslüman, gavur, her şey. Ta Adem ilk insandan, kıyamete kadar gelecek, son insana kadar. Hepsinin dosyası, yani her konuda da, mesela kemiklerinin, etlerinin ne olacağı, nerede gömüleceği, nerede çürüyeceği, işte efendim. Bunların hepsini zapt etmiş, yani yazmış. Belgelemiş kitabımız var diyor. Ya bu Kur'an hadisi. Buna nasıl tevil edeceksin? Toprak nere, nerelerinde ne kadar eksik ettiğini biz biliyoruz. E toprak neyi eksik edecek? Ruh toprağa girmiyor ki. Eksilen neresidir? Çürüyen neresidir? Dağılan olan, uf, uf, un ufak et, olan, öğütülen kısım neresidir? Cesettir. Bedendir. Ruh toprağa girmiyor ki. Ruhun çürümesi düşünülmüyor ki. E dolayısıyla ayetteki mesele Nasıl teyvil edeceksin ruhla alakalı bunu Ve cesetle alakalı Bedenle alakalı daha dünya kadar Ayet var Ne olsanız oğlum Ben sizi dirilteceğim diyor e Bu dirilmede insanın e, Doğumundan ölümüne kadar ki Hangi cüzlerle hangi parçalarla Vücudundaki hangi organlarla e, Yaşadıysa Onların hepsi e, iade edilecek Ve ona da ruh gönderilecek Ondan sonra diriltilecek. تريل تلجيك. باس فالباس وبعد الموت حق كن. آمين تودا نقوله. من الوفاة بعد. باس تريل ترمل. حق. باس نشر بدها. ودها. حديثات ودعاءات. ويلي كن نشر. ويلي نشر. تباركه. ودها. نشر الله. حق. ودها. نشر. باس. نشر. باس. نشر. باس. نشر. باس. نشر. باس. نشر. باس. نشر. باس. نشر. باس. نشر. Adam çürüdü gitti, bir şey yok ki kabri kazıyorsun, kemik bile yok. Ha Allahü Teala o gömüldüğü noktada veya binlerce balıkların, kuşların havsalesine gitmişse bütün parçalarını işte İbrahim Aleyhisselam'a dört kuş al diye Bekara Suresi'ndeki ayette var ya Mehmet Okuyan'ın inkar ettiği, böyle diriltilme yok dediği şeyin, kuşların diriltilmesi yok dediği o kuşlarla ilgili konuyu uzun uzun bir reddiyemde anlatmıştım, ne alakası var? Sümmet o ne yetiğini kesiyor ya. Ondan sonra onları kesiyor. kafalar efendim parçalar. Dört Sümme cehali hala külli cüz'en. Dört dağdan her birinin üzerine onlardan bir parça yap. Dört kuşun kafasını kendi yanında sakla. Bedenlerini işte horoz var, tavus kuşu var bilmem ne. Dört tane onları bir kuş cinsiden Sen onların dördünün de hamur et. Bir avuç aldığın zaman dördünün de cüz bulunsun. Parça bulunsun. Sonra sonra Ee, o dört kuşun hamurunu birleşimini dört ayrı dağa yerleştir diyor. E şimdi dört ayrı dağa da her kuştan parça var. Kafaları da İbrahim Semih elinde. Sümmet oyunet sonra o kuşları çağır diyor. Yeti neke sayya sana koşarak gelecekler. Nasıl koşarak gelecekler? Şimdi Mehmet Okuyan da diyor ki kuşları önce bir evir çevir tanı diyor hangisi tavus hangisi horoz ya horozu tanımak için tavus kuşundan ayırmak için ne evirsin çevirsin. Ne saçma bir adam bir kafadasın ya. Ondan sonra burada dirilmekle alakalı bir şey yok diyor kuşun kafasını kesmek de yok diyor. Sen diyor kuşları sev tanı sonra da böyle diyor biraz gitsinler sonra kuşları çağır sana gelecekler. Ya, kuşları bana da çağırsam alıştırırsam kuş bana da gelir İbrahim Aleyhisselam olma halücüm yok ki ya. Kuşu çağırırsan gelirmiş. Adam kuşun kuşu sahibini çağırınca eğiliyor. Ketesini çağırsan geliyor, öbürü köpeğini çağırsa geliyor. Ne, ne alakası var bunun mucizeyle ya? Ya Zaten dertlerin mutesile kafası mucizeyi inkar etmek. Halbuki ayet-i kerimede mevzu ne? Ee, İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Keyfet yorul mevte, ölüleri nasıl dirileceksin? Ya sen hafızım diyorsun, hocayım diyorsun. Ya bir ayet öncesini okumuyor musun sen? Okuyorsun, niye bu milleti saptırıyorsun? Ölüleri nasıl dirilteceksin? Ya Rabbi bana bir göster diyor, ben de milleti iman ettireyim diyor. Ölüleri nasıl dirileceksin diyor. Bunun üzerine bu ayet bahsediliyor. Kuşları tanır, sonra kuşları biraz şöyle ileri, uzağa götür, sonra kuşları çağır gelecekler. E diriltmekle ne alakası var ya? O allah Teala'dan ölülerin diriltilmesinin, keyfiyetinin gösterilmesini istiyor. E, allah Teala'da Teala da diyor ki, kuşları gönder, önce yanına at, sonra ileri at, sonra çağır, kuşlar gelecek. Allah Teala böyle suale böyle cevap verir mi ya? Sen bile böyle cevap vermesin böyle bir konuya. Hiç Allah Teala ölüleri diriltirmesine, kuşları çağır gelirler diye cevap verir mi ya? Ta havle ve kuvvete illa billah. Bunlar Samsun İlahiyat'ta bu adam hoca ders okutuyor. Vay bundan okuyan talebelere vay. Hem. Memleketi bu hale getirdiler ya. Bir tanesi Ahmet'i inkar ediyorsun, dirilmeyi inkar ediyorsun, şunu inkar ediyorsun, seni dersten görevden aldım diyen var mı? Dünyalık işlerde en ufak bir şey tahammül yok. Ama Allah'ın dinine istediği kadar hıyanet etsin. Efendim derneğe sadakat, vakfa sadakat, cemaate sadakat, partiye sadakat, pırtıya sadakat, şahsa sadakat, lidere sadakat, Aya sadakat, paşaya sadakat. Nerede Allah'ın dinine, Kur'an'a, sünnete, eli sünnete sadakat? Nerede? Bu adamlar bu çoluk çocuğu zehirlerken neredesiniz ya? Allah ölüler dirteceğin keyfiyetini gösteriyor. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ee, evvela dağın birinde tavus kuşunun parçaları toplanıyor. Şimdi bir dağdaki tavus kuşunun parçaları duruyor orada. Cüzleri parçaları. üç dağda ne kadar tavus kuşuna ait parça varsa havada böyle uçuyor. İbrahim Şen görüyor o parçalar. Uçuyor oraya monteleniyor. Bir dağda horoz. Kendi parçası orada duruyor. Öbür üç dağda horozun ne kadar parçası var? Onlar geliyor ona. Önce dört dağın üzerinde dört tane kafalarını kestiğinde daha birbirlerine hamur etmeden, karıştırmadan ee, bedenleri o kuşların bedenleri Kendilerine ait cüzleri parçalanmadan kafaları kopmuş ama cüzleri kendinde daha. Tüyleri didilmemiş. işte efendim iç organları birbirine katıştırılmamışken. Nasıl olduysa dört dağda her birinin parçaları öyle toplanarak iskeletleri bir araya geliyor. Aynı etikemi kemiği. Sonra kafalar nerede? İbrahim Şah'ın elinde. Sümmed oyunda. Sonra onları çağır. Kimi çağırıyorsun? Kafasız kuşları. Kimi çağırıyorsun? Yaşamayan, hayatta olmayan cansız kuşlara çağır, çağrıda bulun diyor. Mesele bu zaten. E, ölüler nasıl dirilecek? Sura üfülünecek. Ölülere davet yapılacak. Ölü zaten davet olur mu? İşte kuş da ölü. Kafası yok. Canlı değil. Ona çağır diyor zaten. Onu anlatıyor. Yeti de ya, sana koşa koşa gelecekler. Hakikaten kuşlar geldiler. Hangisinin kafası hangisi? Tavuz kuşu horozun kafasına gidip montelenmedi, girmedi. Allah'ın kudretiyle yapışıyor. E diriltmek bu demek işte. Horozunki tavus kuşuna geçmedi, o öbürüne geçmedi. Ayet bu Kur'an'da ya. Bakara suresinin ayeti ya. İşte di gördün mü İbrahim ben nasıl diriltiyormuşum? Gördün mü ya Rabbim? şimdi anlat. Anlat kullarıma dirilmeye iman etsinler. Bunun gibi daha... Özeyir Aleyhisselam'ın ölüm kısası. Mustafa Aleyhisselam oğlu diyor ki temsil. Ya böyle bir temsil olur mu? Yüz sene onu ölü bıraktım diyor. Sonra dirittim diyor. Merkebini de dirittim diyor. Vezurulah'im. Mahrek ediyor allah Teala. Bak eşeğine bak. Nasıl diriltecek? Evvela Özeyir Aleyhisselam diritti. Sonra eşeğin kemikleri orada duruyor. Yüz senedir. Onları ama iskeleti yok. Bir şeysi yok. Tarmadan kemikler. Bak, seni insanlara mucize yaptım, diyor. İslam oğlu diyor ki, e, temsil. Temsil ne ya? Temsil demek tiyatroya ya. Aslı yok, astarı yok. Oyun oynanıyor demektir. Hiç Allah böyle, Kur'an'da seni ben insanlara ayet yaptım. Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna delil yaptım. Çünkü o zaman bütün insanlar onu yüz sene sonra efendim, kaybettikten sonra canlı görünce hem de genç yaşında aynı, 40 yaşında, efendim, diyelim 20 yaşında, 40 yaşında, Allah Teala onu öldürdü. Yüz sene diyor Kur'an. Fehmate Allah mi Ayet, yüz sene ölü bıraktım. Söme basır. Sonra diritti diyor. Hiç bu tabirler temsile müsait mi ya? Yüz yirmi yaşında olması lazım. E geliyor torunları var. E, torunların saçı sakalı armuş. Ben beyaz. Onun saçında sakalında bir tane akıl yok. Neden? O noktada Allah Teala durdurdu onun yaşlanmasını. Yüz sene ölü bıraktı. Aynı yaşında kaldırdı. Allah Allah. Ayet bunlar ya. iki sur arasında, birinci surla herkes ölecek. Zaten biz ondan çok övel öleceğiz allah alemi Alem. o. Dünyada son insan da öldükten sonra e, sura üfürünce kıyamet kopuyor. Birinci sura üfürülmekle bir tane canlı kalmaz. Ayet-i Kerimeler bunu belir ediyor. 40 e, e, sene geçecek. 40 sene sonra sur Yasin'de e, sura bir daha üfürülüyor. O ikinci nefha. Arada 40 sene var. O arada melekler ölecek falan. Geçen derslerde bazı konuları anlatmıştım. Kabirlerinden Rablerinin huzuruna doğru sel gibi akıp gidiyorlar. Hepsi kabirden çıktı diyor. E şimdi e bu kabirde bunun toprağında kemiği bile yok. İşte bu arada insan menisine benzeyen yani aynı insanın, kadının, erkeğin suyu gibi gökten Efendim, allah Teala e, yağmur yağdıracak. allah Teala isterse yağmur yağdırır, isterse dolu yağdırır, isterse kar yağdırır, isterse taş yağdırır, isterse menî yağdırır. Yani bunu yapamayacağı bir şey mi? Haşa. E, Menî'e benzeyen, yani o kıvamda, o maddelerden oluşan yani. Rabbim hep sebeplerle iş yapar. Onun için onu yağdıracak ve o su toprakların dibine kadar öyle bir işleyecek ki bütün her yer mezarlık olmuş zaten. Dünyada şu anda sekiz milyar insan varsa sekiz milyar mezarlık var. ki bunların hepsi ölçeğine göre. O arada sekiz milyar, on sekiz milyar gelecek, nüfus çoğalacak, azalacak işte. Kıyamete kadar daha kaç milyar gelecekse bunların hepsinin öldüğünü düşün yani. Dünya, dünya zaten her tarafı mezarlık olacak bu durumda. E bu bütün toprakların iliğine kadar işleyecek bu su. Ondan sonra sure öfülürken İsra filan ne diye bağırıyor? اَيَّتُوَا الْاَجْسَادُ الْبَالِيَهِ اَيْا ÇÜRÜMÜŞ CESEDLER! اَيْا اِذَامُ النَّاخِرَهِ اَيْا DAĞILMIŞ ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLER! اَيْا لُحُومُ الْمُتَفَرِّقَهِ اَيْا her tarafa tarmadağın olmuş etler! اَيْا شُعُورُ الْمُتَمَزِّقَهِ اَيْا paramparça olmuş, un olmuş, eseri kalmamış, tüyler, tüyler, kıllar, kıllara varıncaya kadar sesleniyor. Duyuran kim? Ee, senin kulağın var mı kulağın? Buna duyuran kim şimdi? Ben burada konuşuyorum. Bağırıyorum, çağırıyorum. Duyuyor musun? Duyuyorsun. Sana duyuran kim? Bu et nasıl duyacak? Bu kemik, kulak kemiği nasıl duyacak? İstediğini sağır ediyor, istediğini duyuruyor. Ya kemik. Burada da var kemik. Alın kemiği var. Her yere kemik var. Parmakla kemik var. Duyuyor mu? Niye bu kemik duyuyor da bu kemik duymuyor? buyuran. İnne rabbekunne ya'muru kunne ente ecma'nallifslil qada. Rabbiniz size emrediyor, mahkemeyi kübra kuruluyor. Aranızda hüküm verilecek, iyiler kötüler seçilecek, kulakları işte ancak fasl ayırmak. Yani dostu düşmanı falan. Kaza hüküm vermekli. Faslil qada. Hükümler ayrılacak, herkesin yeri belli olacak. Rabbiniz emrediyor, toplanın bakalım çabuk. Rabbiniz size toplanmanızı emrediyor. aynı o kuşları ayettekini anlarsan bunlar kadar kolay anlaşılıyor işte. Senin nerede cüzün var, parçan var? Kafan Kosova'da, bacağın Hindistan'da, efendim e, kalbin, ciğerin e, Mekke'de. Yani diyelim ki insanı kaç parça yapabilirsen o kadar parça yap. Her bir parçasını dünyanın başka tarafına kıtalar arası git uzağa göm. Ne var? İşte dört dağdan nasıl parçalara geldi? Allah'a ne var? Senin efenin merkezinde kuyruk sokumun neredeyse. Kuyruk sokumundaki hücre parçak çürümeyen bir kullu cesedim ne adem ebla ila hacem der. Sayı hadis. Bir tek kuyruk sokumunda hücre çürümez. O neredeyse onun üzerine terkip birleşme onun üzerinde oluyor. O neredeyse. Kafan neredeyse değil. Bacağın neredeyse kalbin neredeyse değil. Kuyruk sokumundaki o çürümeyen tek hücre onun üzerine terkiple oluyor, birleştirme oluyor. Rabbiniz emrediyor toplanacaksınız. Sur'da bunu üfürüldüğü anda Huuu Bütün dünya arık şeyinden kovan çık, da çıkmış ki. Bütün parçalar o kuyruk sokumunun Bulunduğu noktada birleşiyor ve ondan sonra Adam aynı kabre konduğunda Veya öldüğünde Eti neyse butu neyse Kilosu neyse e, Santimi ne kadar Aynı cüzleri ezay asliyesi Asli cüzleri yani Ta insanın Beni şimdi İlk doğuşumdan Allah ilk yaratışından anamın karnı yaratışından şimdiye kadar ciğerim değişmedi ki ne yeni ciğer mi var? Eczai asliye yani pankreas şu büyük pankreasım çalışmasa da pankreasım içimde duruyor yani şeker hastası olduğum için ama o, eczai asliye den yani seni ne şekil yarattıysa hangi uzuvlarla donattıysa onlar hepsi birleşerek yatıyor. Ne kaldı şimdi? İskelet oldu ama iskelet kalkamaz ki. Yeni gömüldüğünde de sen de o kadar 100 kilo ke, 100 yüz kilo gömüldün hoş. Sonra yerse toprak eksiltmeye başladı, çürütmeye başladı. İlk konduğunda nasıldın? E kalkabiliyor muydun? Kalkamıyordun. E yine kalkamazsın toplandın ama ölüsün daha. Dirilmen için ne lazım? Ruhun iadesi lazım. Ne buyuruyor? Nüfusüzü Ruhlar iskeletleriyle, cesetleriyle çiftleştirildiği zaman Zevaçtan evlilik gibi çiftleşme diyor. Tezviç tabirini kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani çiftleştirme. Yani ruh geliyor bedenine. Peki şimdi senin ruhun benim bedenime giren mi? Benimki şaşırıp öbürüne giren mi? Cenazeleri şaşırtıyorlar. Ee, efendim sonra dünya kadar iş. Almışlar onlar başkasının cenazesini. Öbürü başkasının cenazesini. Böyle şeyler haberlere çıkıyor. Ee, damatlar toplu evlilikte gelinleri şaşıran var. Eskiden şimdiki gibi herkesin e, mal meydanda su, su, suratı her tarafı açıkta değildi ki. Kapalı evleniyorlar. Hepsi kapalı. Görülmüyor. Ondan sonra bir de baktın. Efendim İmam Azzam'ın menakibinde geçiyor. Bu, bu, böyle bir fetva meselesini halletme. E, gelinler de karışmış. O diyor ki, Allah Allah E Şimdi bu o değil o bir, o bir değil. Kendisi görmüş evlenmeden belki ama e, düğünde elaleme mi gösterecekler kadını? Dolayısıyla kapalı. Eee Zıfaf olmuş, eşinin gönderilmiş, ne bilecek gitti. Böyle işler de oluyor yani. Eşler karışmış, veya cenazeler karışmış, çocuklar çok karışıyor hastanelerde biliyorsunuz. Çalınmalar ayrı dava, bebekler karışıyor. Adamlar DNA testi yapmak zorunda kalıyor, bu benim çocuğum mu diye mi şüpheleniyor ya bu bana benzemiyor, anası diyor sana benziyor, diyor sana benziyor. Ee, i̇yi olursa tabii kendine benzetir, kötü olursa hepsi birbirine benzetiyor. Ondan sonra, bazı kere bebeklerin karıştığı da çıkıyor haberlerde mesela. Dolayısıyla, hiç Allah-u Teala'nın hesabı karışır mı? Ruh orada, hangi bedenden çıktıysa ona gürüyor. Ne gibi? Horoz, gidip tavus kuşunun kafasına eklendi mi? İşte bunu dört tane neyse, dört binde odur, dört milyonda odur, dört milyarda odur, dört trilyonda olur dört katır trilyonda odur. Hesaplar biter, Allah'ın kudreti bitmez. Yani bunun biri de aynı, biri de aynı, birini yapan hepsini yapar. Nasıl o kuşların cansız bedenlerini daha da birleştirip onun son geldi kendi kafasına girdi de canlandı yürüdü gitti veya uçtu gitti. O ruh da ruhlar nerede? Ruhlar surda. İnsan öldükten sonra ruhu nereye gidiyor? Surdaki delikleri var. Surda ruhlar adedince delik var. Sur'da daireler var. Sur borozan gibi bir şey düşün. Ama 40 tane dünyada, ne kırkı? Sur'daki bir daire gökleri arası kadar geniş. Orada neyse hapishanedeki hücreler gibi. Hepsinin odaları var. Efendim, ruh, ruh için. efendim cennet elindense, mukarraplerdense gidiyor, geliyor, geziyor. Şehitlerin ruhları cennette yiyor, içiyor, ırmaklarda dolaşıyor. Bu sahih hadis. Şehitlere ölü demeyin. Diridirler. Rablerin yanında rızıklandırılıyorlar. Ayet. Ne diyeceksin? Rızık. Rızık ne? Rızık yediğin içtiğin daha. Şehitlere mahsus böyle bir durum da var. Yani ruhlar e, efendim surdaki deliklerinde ama oradaki dairede o kendine ahas e, odasında, hücresinde kimisi gökler arası kadar genişlikte kimisi ...iğnenin deliği kadar daraltılmış, ruhu sıkıştırılmış, kafir, münafık, neyse... ...facir, fasık... ...durum bu. Sura üfürüldüğü zaman ne oluyor? Bütün ruhlar o kendi dairelerinden, deliklerinden... ...kendilerine has bulundukları yerden çıkıyorlar... ...aynı arı kovandan geri döner gibi... ...efendim, bedenlerine... ...bedenlerine geliyorlar... ...bedenine girer girmez... bu... E, Nasıl giriyor, nasıl çıkıyor? Allah Allah! Adam ölürken yanında değil misin? Yanındasın. Nasıl çıkıyor? Anlamayacak ne var ya? Sabah sağlam adam senin yanında ölmedi mi hiç? Ölüyor. Benim yanımda adam ölmedi Sen izle haberlerde bile adamın nasıl olduğunu Canlı yayında adam küt gidenleri gösteriyor. Nasıl çıktı o E Anlamadık nasıl çıktı. Nasıl girdiğini de anlamayacaksın işte kardeşim. Çıktığını anlamıyorsun, nasıl girdiğini nasıl anlarsın? Peki o adam canlı değil miydi? Konuşma yapıyor adam, operörün önünde. Birisi de Kur'an okurken ölen de var, konuşma yapan da var ve sendikacı, bilmem neci, konuşma yapıyor adam. Partiden, bütün millet oturmuş, toplantı salonu dolu adam konuşuyor. Konuşurken kalp krizi, böyle yıkılıyor. Ben bunu gördüm mesela haberlerde böyle adamlar gördüm. Gitti. O anda ölen, yani yarım canlı hastaneye kaldırıldı da komata falan öyle değil, o anda öleni de gördüm. Pat diye gidiyor. E bu adam demin canlıydı, konuşma yapıyordu da. Niye böyle oldu şimdi? E ruh çıktı. E nasıl çıktı? Sen fark ettin mi? Çık. Gördün mü nasıl çıktığını? Böyle bir siyahlık, miyahlık bir şey çıktı mı şöyle? E yok, duman çıktı mı? Yok. İşte kabire de aynı ruh gelecek işte nasıl gireceğini ben bakacağım da girdiğini görmedim. E çıktığını görmüyorsun girdiğini nasıl göreceksin? Ama yap canlı konuşan adam bir anda söndü mü? Söndü. İşte ölü adam da bir anda canlanır mı? Canlanır. E ananın karnında 40 günlük işte 120 günlüğe kadar hayat eseri var mıydı? Kıpırtaşma var mıydı? Bir damla sudan bir efendim donuk kandan ...bir çiğnemetten, ceninin evrelerini düşündüğümüzde, şu anda o ultrasondan bilmem neyle, e, tamamen e, takip ediliyor ya, gö görüyorsun. Hiç taşabilir mi? taşamaz Neden? Ölü. Sonra biz onu başka bir yaratışla dirittik diyor. Yani ruh üfledik diyor ayet. E şimdi o zamana kadar hiç taşması düşünülemeyen, ölü bir pıhtı, kan... E, Efendim bir çiğne et, yani bir ağza sığacak kadar et ağza sığacak kadar küçük bir et ona muzga tabir ediliyor Kur'an tabiriyle. Pıhtıkan haline alaka tabir ediliyor. Ondan evvelki su haline nutfe tabir ediliyor. Önce nutfeydiniz, sonra alaka oldunuz, sonra muzga oldunuz. Ondan sonra ette de kemik yok, iskelet yok. Kemiksiz et. Nasıl duracak, kalksa nasıl yürüyecek, nasıl dikilecek? İnsan kemiksiz. Ondan sonra... Et kemikler yaratıldı. Peki semil azam et sonra. Ona da efendim kemiklere de et giydirdik diyor. Üzerine de bir et. Yani deri. Ama yine cansız. taşma yok. Pekise tüm menşe en Başka bir yaradı. Başka ne demek? Burası iskelet kısmıydı. Ceset kısmıyla, beden kısmıydı. Başka bir halk icat var. O da nedir? Ruh. Ruhu zaten bedenler çok evvel yaratmış herkesin ruhunu. Şu anda daha doğacak olanların ruhları hayatta, bedenlerden 4000 sene evvel ruhları yarattı. Dolayısıyla şu anda doğacak bütün kıyamete kadar doğacakların hepsi ruhları hayatta. <gülüyor> ruhları değil, onu da biliyor muydunuz bilmiyorum. Bilmiyorum, söylemiş olayım yani. Hal böyle olunca, e, o ruhu biz melek vasıtasıyla, e, o cenine itikal ettiğimiz zaman, İnşa ettiğimiz zaman, yaratıp yedirdiğimiz zaman, içine, bürüdüğümüz zaman başladı kıpırtaşmalar. ultrasondan canlı yayında izliyorsun. Bir dakika evvel kıpırtaşma yok, bir dakika sonra kıpırtaşma var. Hatta ondan sonra biraz daha ilerliyor. Tekme bile atmaya başlıyor anasının karnında. Bir vuruyor anasına. Çocukları olanlar bilir. E çünkü de, e, canlanmış artık. Dolayısıyla bunları gözüyle gören Şu anda ben ultrasonla, ultrasonla gözüyle görülen hale geldi ya. Ölüyü nasıl dirittiği. E bunu gören daha nasıl da diriltmeye inanmaz. Ondan sonra mecazi diyebilir. Yok ruhla alakalı diyebilir, haşa. Aynı ceset, aynı beden iade edilecek. Ve kabirlerinden kaldırılacak. Efendim, allah Teala yoktan var eden bir Allah. Ee, hücrelerde yok olmuşken, Adamı mahzdan halis bir yokluktan e, cisimleriyle iade edecek. Sonra e, aynı kabre konduğu şekliyle, kilosuyla cismi iade ettikten sonra ona surdan da ruhu iade edecek, gönderecek. Efendim. hali hayatlarında hangi cisimle ayakta geziyorsak şu an, aynı o şahıslarıyla kalkacak. E, ehli sünnetin görüşü budur. Ama felsefeciler, bazı mutezile, kerramiye, merramiye bunlar. Sapık sapık ehli sünneti şu fırkalar. İşte bunların uzantıları ama tiplerde ilahiyatlarda bazen oluyor. Bunlardan da bulunuyor. Mutezile bol bulunuyor da. İşte onlar cesetlerin haşrını da inkar ederler. Yani bedenle ilgili değil. işte. Yaşağı, son zamanlarda açık açık söylüyordu. Git kabirdeki kemiğe, e, git kabiri aç bakalım, kemikleri bile kalmamış. Onlar nasıl dirilir? Aynı işte bu Cehillerin Yasin suresindeki söylediği sözün, yani Kur'an'da adam meal yapmışsın ya sen. Kur'an'ın mealini yapmış Bütün Kur'an'ı tercüme etmiş adam. Bu Yasin'de bunu görmemiş olabilir mi ya? Aynı lafı söylüyor. Men yuhil azami. yaramayayım. Çürümüş kemikleri kim dirilecek? Kit diyor, mezarlıktaki kemikleri un diyor. O mu dirilecek? Bunu kulağımla duydum ben hapishanedeyken. O çok gülen kadının programına çıkıyordu. Tam cuma saatlerinde. Efendim... İşte durum bu. Bu adamlar üniversitelerde ilahiyatlar şurada burada ders okuttular. Kitaplar yazdılar. Milleti zehirlediler. Ondan sonra... Efendim, yine... İhtikâd edilmesi vacip olan, şart olan bir mesele de nedir? Ee, ahiret gününün hak olduğuna inanmıyor. Ahiret günü, gün diyorsun da ahiret günü, bu şimdiki gün bizim e, imsaktan, güneşin batmasına kadar, grubuna kadar, batışına kadar. Gün budur. Uzalır, kısalır tabii mevsimler itibariyle. Ama ahiret günü, haşırdan yani, ahiret gün nereden başlıyor? Bu da bir iyi bir soru. Ahiret gününün başlangıcı, bizim kabirlerden çıkacağımız an. haşır günü kabirlerden çıkıldığı anda berzah da bitiyor. Dünya ile ahiret arasındaki geçit alemi, kabir alemi ile berzah alemi, o aradaki geçit alemi bitiyor. Çünkü Yerler başka gö yere dönüşecek. Gümüşten bir arazi bu. Toprak yok artık. Taş, toprak bir şey yok. İnsanlar topraktan kalkar kalkmaz bütün küreyi arz Gümüşten üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş, bir günah bile işlenmemiş. Zaten o, o günden sonra da kimse işleyemez, cesaret edemez. Gümüşten bembeyaz, parlayan, parlak gümüşten bir araziye dönecek. Ve Semaat göklerde başka göğe dönüşecek. Çünkü kıyamet koparken biliyorsunuz yedi kat sema birbirinin üstüne patlayarak, düşerek devrileceğini. Bütün Kur'an'da güneşin dürüldüğü, yıldızların dağıldığı, güneş ay ve gezegenlerin sisteminin bozulduğu bütün ayetlerde sabit. ve metsakkaku sema bil gamaam beyaz bir bulutla 7. kat sema patlayacak. O 16. üstüne düşecek. Yunuz ile meleke tenzila bütün meleklerin yerleri kalmadığından onlar dünyaya mahşer arazisine boşalacak. Ee, hepsi Kur'an'da o Furkan suresinde Bu İbrahim suresinde muhtelif haddeler var. Ve berzu lillahi'l vahidil Her şeyi istediği şekilde dolduran, istediğini yaratan Ve bir olan Allah için huzuruna hesap için huruç edecekler, buruz edecekler. Mahşere çıkacaklar buyuruyor. Çünkü gökler başka göğe dönüştürülecek. Yerler başka araziye tebdil ve tahvil olunacak diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için mahşere çıkış anından ahiret günü başlıyor. Ee, ne kadar devam ediyor? Bazıları sonsuza kadar çünkü cennette sonsuz cehennet olsun demişler ama e, tabii ki Şöyle de denebilir, cennete eli cennete, cehenneme eli cehenneme girene kadar. Çünkü cennete eli cennete girince, cehenneme cehenneme girince, ahiret günü de bitmiş olabilir ama cennet cehennemin ebedi olduğu zaten ayetlerle hadislere sabittir. Ama genel manada diyebiliriz ki oradan başlıyor, sonsuza kadar devam ediyor. Ee, ama gün dediğin zaman günün bir sonu olduğu için ahiret günü, ve'l-yem ahir ahiri diyoruz amentüde, son gün. Son gün dendiği için öbür manata akla yakın geliyor. Yani son gün. Ne demek? Dünyanın sonunda meydana geliyor. Dünya bitince o başlıyor. Ve o da cennete el cennete, cehenneme el cehenneme girince maksat asıl oluyor zaten. Daha gün mefhumuna lüzum kalmıyor. Ondan sonra ebet mefhumu, sonsuzluk mefhumu devreye giriyor. Evet. Ondan sonra e, amel defterleri efendim alınacak. Şimdi bu noktada kalıyoruz. E, bu kaldığımız nok noktadan e, metinden hiçbir şey okuyamadık ama çok önemli itikat meseleleri konuşmuş olduk. Çünkü metin mizandan başlıyor. Arada mizana geçiyor. su sualinden sonra kabir azabını anlattı. Kabir azabının hak olduğunu, kabir azabından sonra da amellerin tartılacağı, defterlerimizin açılacağı, amel defterlerimizin mizandan bahsediyor. O arada mizana bağlı olarak Sohof'un Amel defterlerimiz ki Kur'an'da geçiyor, ayetlerde, hadislerde. Amel defterlerimizle ilgili konudan başlayacağız. O zaten bir geçiş için. Oradan nereye bağlıyor? Mizana inanmanın farz olduğuna, amellerin tartılacağı, terazi mizana hak olduğuna inanmadan bir adamın imanı kabul edilmez. Çünkü Kur'an'da var. Hadiste var. E sen bunu mecaz dersen, Müslüman olamazsın. Nasıl mecaz yani? allah Teala Efendim ağırlaşmasından bahsediyor hafifleşmesinden bahsediyor. Hiç mecazi bir manada ağırlık, hafiflik, üste çıkmak, alta inmek, dibe vurmak bunlar e, yani düşünce bazında olamaz ki bunlar mutlaka gözle görünenle tutulan müşahhas bir terazi olduğunu bahsediyor. Bundan dolayı bu konuda e, önümüzdeki ders çok mıyım İnşallah e, birlikte takip edeceğiz. Allahü Teala bizleri amen tesaslarına Ee, inanan bir mümin olarak şu anda bulunduğumuz gibi ölene kadar ehl sünnet vel cemaatın amen esaslarına nasıl inandılarsa herkes inanıyorum ha ya müslümanım diyor öyle değil ehl sünnet vel cemaat uleması başları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram, tabi-i en azam, tabi tabi en, müfessirin, i müfessirin muhaddesin, sünnet bize kadar nasıl bu esaslara inandılarsa o imanı muhafaza ederek hüsnü hatime üzere Ee, son nefesimizde çene kapamamızı müyesser eylesin. Amin. Ben size bir dua daha derim. Eğer ona da amin derseniz çok isabetli olur. O da nedir? Allahu Teala bu dersi dinleyenlere, bu dersi dinletenlere, bizim YouTube kanalımızın adresini millete öğretenlere, ve onlara bak şu dersi dinle imanınla alakalıdır ebedi ahiret buna inanmana bunu dinlemene anlamana bağlıdır diye tebliğde bulunanlara davette bulunanlara irşatta bulunanlara hayra delalet edenlere de son nefeste imanlı ölmeyi nasip eylesin amin